Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler derler. Onlara işte ''Yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet'' diye seslenilir.